Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Esselatu vesselamü aleyke ya seyyid el-evvelin ve'l-âhirin ve ilâ cem'i'l-enbiya'i ve'l-murselin ve ilâ cem'i'l-evliya'i ve'lhamdülillahi rabbil Allah'ın isimlerini anlamaya çalışıyorduk hep beraber. Allah'ın isimlerini anlamak demek Allah'ı tanımaya çalışmak demektir. Allah'ın kendini tanıttığı gibi tanımaya çalışmak demektir. Bunun içinde Fatih'adaki isimlerle başladım aslında. Önce temel olan, öz olan, anlaşılması gereken yaratılışın sebebi olan ismi Allah'ın vedu ismini, sevme ismini seven ve sevilmeyi isteyen, sevilmeye layık olan ismini anlamaya çalıştık. Sonra nüzul sırasına göre Fatiha ile başladık. Fatiha tam olarak inmiş olan ilk suredir. Evet, Alak suresinin ilk 5 ayeti inen ilk ayetlerdir ama tam olarak tamamlanmış sure olarak inen sure Fatiha suresidir. Onun için Fatiha suresiyle başladık işe. Fatiha ömül kitaptır dedi, kitapların anasıdır dedi, özetidir dedi, özüdür dedi Resulullah Efendimiz aleyhissalâtu Vesselam. Kur'an'ın anlaşılması için önce Fatiha'nın anlaşılması gerekir dedi. Öz olarak biri Fatiha'yı bilirse, öğrenirse, evet, Kur'an'ı özetle anlamış demektir. Onun için biz de Fatiha ile, Fatiha'daki Allah'ın isimleriyle başladık. Önce onu bir kısaca öğrenelim dedik. Allah'ın hamid ismini elhamdülillahi er-rabbil alamin derken hamde layık olan evet, Allah'ın hamid ismini anlamaya çalıştık. Elhamdülillahi er-rabbil alemin hamd alemlerin rabbine aittir. Rabb ismini bir parça anlamaya çalıştık. Sonra er-rahman rahim Rahman ismini anlamaya çalıştık. Evet, şimdi biraz da Rahim ismini anlamaya çalışacağız inşallah. Allah'ın Rahman ismi için Zat ismi demiştik. O Allah'a has, Allah'a aittir. Allah Zat'ında Rahman'dır dedik. Evet, gerçi alimlerimiz bu Rahman ve Rahim isimleri için Rahman bütün mahlukata rahmet edendir. Rahim ise sadece müminlere has, özel dediler. Ahirette tecelli eden isim dediler. Ayetlere göre bu tabir doğru olmuyor. Çünkü Allah kafirlere de rahmet ettiğini, iman etmeyenlere de rahmet ettiğini beyan ediyor. Onlara mühlet vererek... Onlara, Allah'a dönme imkanı tanıyarak onlara rahmet ettiğini beyan ediyor. Eğer Allah kafirlerin yaptığına hemen karşılık verseydi, onlara hemen azabı indirirdi dedi. Ama Allah rahmetiyle onlara mühlet tanır dedi. Demek ki Allah'ın rahmeti, Rahim ismi aynı zamanda bütün mahlukatı sarmış durumdadır. Rahman ismiyle de öyledir, Rahim ismi de öyledir. Rahman, zatında Rahman olandır. Rahim, sıfatlarında, fiillerinde Rahim olandır. Rahma, Rahmanın rahmeti ortaya çıktığında Allah'ın rahmeti, rahimiyeti ortaya çıkmış olur. Evet. Rahim ismi, Allah'ın Rahman isminden tecelli etmiş demek ki. Rahman, işi evet, İşi yaptığında o onun rahmeti olur. Rahim isminin tecellisi olur. Allah'ın Rahman ismi hiçbir kula verilmez. Ama Rahim ismi verilir. Allah bu isimle Resulullah Efendimiz'e hitap etmiş. Rauf ve Rahim demiş. Önce Allah bu ismi Kur'an-ı Kerim'de hangi isimleriyle beraber zikretmiş Allah Azizur Rahim demiş. Allah azizdir ve rahimdir. Evet. Aziz bütün şeref, bütün güç, bütün kuvvet kendisine ait olandır. Allah aziz ve rahimdir. Yani rahmetle muamele ederken herhangi bir kuldan bir beklentisi yoktur. Kulun bana bir şeref versin diye değil. Bana bir ikramda bulunsun diye değil. Karşılık beklemeden Allah rahimdir. Ama Allah bu ismiyle kullarına da tecelli etmiş. Zatıyla sıfatıyla tecelli edince bu isim kulda da vardır. Kul da rahmet eder. Yani kul da kullara karşı, makhlukata karşı rahim olur. Ama kulun bu rahim oluşu, rahmetle muamele edişi, mutlaka bir beklentiyi beraberinde getirir. En öndeki beklediği şey nedir? Allah da bana rahmet etsin. Yani biri rahmetle muamele ediyorsa, mutlaka onun karşılığını istiyor. Evet. Allah'ın rahim ismiyle, kuldaki rahim isminin tecellisi, böylece birbirinden ayrılmış olur. Allah onun için Rahim ismini zikrederken o Azizur Rahim'dir. Bu rahmeti yaparken senin gibi yapmıyor yani. Bu ayrımı yap benim ihtiyacım olduğu için değil ya da bir şey beklediğim için değil. Ben Rahman olduğum için rahmetimle muamele ediyorum. Çünkü ben Aziz. Allah bir de en çok Gafurur Rahim diye zikretmiş bu ismi Allah gafur ve rahim'dir. Önce gafurdur, sonra rahmeti tecelli ediyor. Rahim ismi tecelli ederken, mağfiretinden dolayı tecelli ediyor. Yani bir kul önce Allah'tan mağfiret dilemeli, dilerse rahmeti hak eder. Gafur olan Allah rahmetiyle ona muamele eder, onu mağfiret eder. Bu da onun rahmetinin sonucuydu. Mağfiret etmek, mağfiret o kulun günahını silip hiç günahı işlememiş gibi ona muamelede bulunmaktır. Raûfur Rahim diye beyan etmiş, Allah rahmet eder bununla beraber rauf olarak, yumuşak olarak, nezaketli olarak ona muamele eder. Kul Allah'ın rahmetini hak edince yalnız. Onu izah edeceğim birazdan. Allah rabur Rahim'dir. Allah kullarını terbiye ederken, rahim olarak onları terbiye eder. Onlara karşı rahimdir. Onlara zorluk dilemez, kolaylık diler, rahim olarak onları terbiye eder. Her neyi istemiş de Allah kulundan terbiye olması için, temizlenmesi için, Hazreti insan olması için mutlaka rahim olarak emretmiştir onu. Allah Berrür rahimdir buyurmuş. İyilik yapan manasınadır Ber. Bütün iyilikler kendisine sene aittir. Bu iyilikleri rahmetinden dolayı ikram edendir. Allah Tevabür Rahîm'dir. Evet rahmetinden ötürü kabul eder. Evet kaç tane daha var öyle. Resulullah Efendimiz buyuruyordu aleyhissalatü vesselam, Hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Ancak Allah'ın rahmeti bir kura tecelli ederse bu müstesna dedi. Yani hiç kimse Allah'ın rahmeti olmaksızın cennete ameliyle giremez. Sahabe sormuştu, Ya Resulullah ya sen, Buyurdu ki, ben de, ben de amelimle cennete giremem. Ancak Allah'ın rahmetiyle, dedi. Onun için cennete ancak Allah'ın rahmetiyle girilir. O zaman amelimize güvenmek yerine Allah'ın rahmetine güvenmemiz gerekir. Ama Allah'ın rahmeti de öyle rastgele ya da torpil olarak gelmez. Allah rahmetini hak edene tahsis eder, buyurdu. Allah dileyeni, dilediğini rahmetinin içine koyar dedi. Cennete gidiyorsa, gitmişse o Allah'ın rahmetinin içine girmiştir dedi. O zaman bakacağız, Allah'ın rahmeti nasıl kazanılır? Allah'ın rahmeti olmadan kurtuluş yoksa o zaman bu rahmet nasıl kazanılır? Bu Amel bir işe yaramıyor manasına gelmez. O amellerin sana Allah'ın rahmetini kazandırması lazım. Seni Allah'ın rahmetinin içine koyması lazım. Seni rahim yapması lazım. Seni rauful rahim yapması lazım. Eğer Allah Resulullah Efendimiz için o rauf ve rahimdir dediyse acaba Hangi halinden dolayı söyledi? Mahlukata olan muameresinden dolayı her türlü sıkıntıyı yaşarken, en büyük işkenceleri görürken, hakaretleri görürken onlara karşı bile rahmetle muamele etmiştir. Bir ismin insanın üzerinde isim olabilmesi için, Allah'ın bir isminin onun üzerinde isim olabilmesi için o ismin onu kaplaması gerekir. Yani bir sefer rahmetle muamele edersen sen rahim olmuş olmuyorsun. Rahim olarak bir işi yapmış oldun. Ama sürekli olarak sen rahim olarak o muameleyi yaparsan maklukata o zaman rahim olursun. O senin Allah'a açılan kapin olur. Vuslat kapin olur. Allah o isim üzerinden seni sever. O isim, diğer isimleri de kaplar. O ismin nurü, o diğer Allah'ın sana tecelli ettiği isimleri de kaplar, nurlandırır. Onlar da yavaş yavaş açığa çıkmaya başlar. Kendini senin üzerinde göstermeye başlar. Ama bir ismin senin üzerinde kemale ermesi gerekir yalnız. Açılabilmesi için. Her bir kulun üzerinde açılan bir isim vardır. Yani Allah'ın tecelli ettiği o 99 isminden bir tanesi en öndedir. O Allah'a doğru yürürken, kulluğunu yapmaya çalışırken, güzel yapmaya çalışırken o isim kemalı ermeye başlar. En önce o baştaki isim kemalı ermeye başlar. Mesela diyelim ki okul Hazreti Eyüp gibi sabırlı bir kuldur. Sabır üzerinde açığa çıkmaya başlar, sabırlı biri olur. Allah peygamberleri överken onların üzerindeki kendi ismini övmüştü çünkü. Evet, Hazreti Eyüp için o sabırlı bir kuldu. Hazreti İbrahim için o halim bir kuldu dedi. Hazreti Nuh için o şükreden bir kuldu dedi. Yani her peygamberin üzerinde bir isim açığa çıkmış. Allah o ismiyle o kul üzerinden kendini tanıtmıştır. Resulullah Efendimiz'in üzerinden bütün isimler açığa çıkmış. Ama en öndeki ismi Rahim ismidir. Rauf ve Rahim. Eğer insan sadece... Allah'ın rahmetiyle kurtuluyorsa, cennete gidebiliyorsa, bu durumda Allah'ın rahmetinin içine nasıl girilir, ona bakması gerekir. Allah kullarına azap etmez buyurdu. Allah kullarına karşı, yani, rauf ve rahimdir buyurdu. Gafur ve rahimdir buyurdu. Tevab ve rahimdir buyurdu. Allah insana azap etmiyorsa, cehennem neyin nesi o zaman? Evet. Herkes azabını beraberinde götürüyor. Eğer rahmeti hak etmediysek, cennete varamadık demektir. Resulullah Efendimiz, Allah buyurduğu ayet-i kerimede, genişliği gökle yer kadar olan cennete koşun. Koşmak gerekiyor. Koşup cennete varanlar, cennete vardı, varamayanlar cehenneme yuvarlandı. Yani ona bir süre tanınmış. Cennete koşarken onun bir süresi var, hayat süresi. Onun hayatı ne kadarsa onun süresi o kadardır. Bu süre zarfında cennete varamadıysa cehenneme yuvarlandı demektir. Eğer cennete gitmenin sebebi rahmeti kazanmaksa, o zaman bir kul Allah'ın kullarına karşı, mahlukata karşı, elbette ki önce kendine karşı ne kadar merhametli olur, rahim olursa Allah'ın rahmetini de o kadar hak eder. İlk önce cennete giden kimdir? Resulullah Efendimiz. Niye? Alemlere rahmettir onun için. Allah onun için ne buyuruyordu? Seni alemlere rahmet olasın diye gönderdi. Alemlere rahmet. Bir insan bırak alemlere rahmet olmayı, kendi kendine rahmet olmadıysa, kendi kendini kurtaramadıysa, o Allah'ın Rahim isminden mahrum kaldığı içindir. Kendine merhamet edemedi. Evet, Allah Rahim ismiyle ona tecelli etmiş, ona düşen Allah'ın bu ismini kullanmaktır. Kullanınca nasıl oluyor? Kullanırken. Bir kul, bir kula merhamet ettiğinde, o merhameti fiile dönüştüğünde, o merhamet, o kuldan merhamet ettiği kula, onun gönlüne yansır. O ona ilaç olur. İlaç olmalıdır. Yani onun ne sorunu, ne sıkıntısı varsa, ona derman olduysa ona merhamet etti. Kuru kuruya ben acıdım değildir. Merhamet bu değildir. Gerekeni yapmaya çalışmak. Elinden hiçbir şey gelmediyse ona dua etmek. Elinden gelen her şeyi yaptıktan sonra ona dua etmek. Bunun karşılığında neyi kazanır? Bunun karşılığında o kula yaptığı merhamet kadar Allah'tan rahmet kazanır. Diyelim ki yüz kula merhamet etti. Yüz kula yaptığı merhamet kadar Allah'tan onun gönlüne o rahmet tecellisi tecelli eder. Onun gönlündeki rahmet katlanır. Rahmetle kullarına, mahlukata muamele ettikçe onun gönlündeki rahmet katlanır. O rahim olur. Bunun karşılığı budur. Rahmetin karşılığı rahmettir. Sevmenin karşılığı sevmektir. Affetmenin karşılığı affetmektir. Onun için Resulullah Efendimiz bunu beyan ederken buyuruyor aleyhissalatü vesselam, Kim bir kardeşine merhamet edip onun bir sıkıntısını giderirse, Allah da onun sıkıntısını giderir. Dünyada da ahirette de. Kim Allah'ın bir kuluna ikramda bulunursa, Allah da ona ikramda bulunur. Kim bir kardeşinin hatasını, günahını perdelerse, setrederse, Allah da onun günahını setreder, perdeler, örter. Kardeşini affederse, Allah da onu affeder. Yani sen Allah'ın sana verdiği o sıfatlarıyla, isimleriyle kullarına nasıl bir muamelede bulunursan, Allah'tan da böyle bir muameleyi hak etmiş olursun. Onun için herkes azabını beraberinde götürür. Azap demek Allah azap etmez dedi. Allah'ın kullarını azap etmesi mümkün değildir dedi. Böyle bir şey düşünülemez dedi. Allah rahmeti zatına yazdı buyurdu. Allah'ın rahmeti her şeyi kuşatmıştır dedi. Kaplamış, ihata etmiştir dedi. Allah'ın zulmetmesi nasıl düşünülebilir? O zaman azap neydi? Azap, kelime manası mahrum kalmaktır. Biz mahrum kalmak. Biri mahrum kalınca azap görmüş olur. Kendi kendine azap etmiş olur. Neden mahrum kalınca? Allah'tan. Evet. Allah'ın isimlerinde, Esma-ül Hüsna'dan, Mahrum kalınca kendine azap etti. Azap mahrumiyettir, mahrum kalmaktır. Mesela biri zahiri olarak yemek yemediyse acıkır. Bu ona evet, zahiri olarak azap gibidir. Yemekten mahrum kaldığı içindir. Manevi olarak da bu böyledir. Kim Allah'tan, Allah'ın isimlerinden, sıfatlarından, esma Hüsna'dan mahrum kalırsa, evet, bu ona azap olur, bu ona cehennem olur. Rahmet yoksa ne vardır? Zulüm vardır. Birinde rahmet yoksa, rahmetini kaybettiyse, önce kendine zulme eder, etrafındakilerine zulme eder, başkalarına zulme eder. Birinde eğer Allah'ın Kerem ismi yoksa, Kerim ismi yoksa o ne olur? Cimri olur. Marını bile yiyemez, onu harcayamaz, kendine azap etmiş. Etrafındakilerini azap eder, Allah'ın ismi olmayınca, kulda tecelli etmeyince o isme göre azap görür. Kıyamet günü, o Allah'ın kurduğu mizan, terazi, herhalde buna göre olması gerekir. Günah deyince, sevap deyince neyi anlamak gerekiyor? Allah'ın isimlerini ortaya koyup, bir ismi hayatında ne kadar yaşamış? Eğer bir isim yüzde elliden fazla yaşamışsa, o isminden kurtuldu demektir. O isim onda ağır geldi demektir. Ama Allah'ın kendisine tanıdığı o imkanlar karşısında yüzde elisinden azını kullandıysa, gerekeni yapmadıysa kaybetti demektir. Allah'ın bütün isimleri böyledir ve hesab da böyledir. Bunun üzerindendir. Allah. Seriül hesaptır buyurdu. Hesabı anında seri olarak görendir dedi. Yani biz bir ibadet yaptığımızda, ibadetimiz ne olursa olsun, namaz olsun, oruç olsun, birine iyilik olsun veya bir tefekkür olsun. Tefekkür. Bir saatlik tefekkür, bir yıllık ibadetten eftaldır buyurdu çünkü. Karşılığını hemen almamız gerekir. Alamadıksa bir sorun var. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyordu, ben miraza giderken Cebrail kardeşimle gökten bir şeylerin indiğini gördüm. Bir şeyler sürekli iniyordu ve bir şeyler de onun yanından sürekli çıkıyordu. Merak edip Cebrail kardeşimle sordum, bu nedir dedim. Cebrail Selam buyurdu ki, bu çıkanlar kulların amelleridir. Bu inenler de Allah'ın o amellere verdiği karşılıktır. Allah karşılığı anında indirir. Anında. Çıkar çıkmaz hemen karşılığını indiriyor. Nereye indiriyor? Kulun gönlüne. Kula indiriyor. Onun için söylüyoruz. Mutlaka eğer o güzel yapmışsa Allah onun yaptığını kabul ettiyse o ismin karşılığında Allah'ın o isminin tecellisini alması gerekir. Yani birine rahmet mi etti? Rahmetle muamele mi etti? Allah rahmetini hemen onun gönlüne indirir. Onun gönlündeki rahmeti katlar. O isim onun üzerinde onun nuri tecelli etmeye başlar. Allah'ın o güzel ismiyle güzel olmaya başlar. Onun için buyuruyordu. Allah hayatı ve ölümü yarattı ki hanginiz daha güzel yaparsanız diye. İşte. Güzel yapmak, Allah'ın güzel isimleriyle güzel yapmaktır. Allah'ın o güzel ismini, nurunu alıp, onun da kemale erip Hazreti İnsan olmaktır. Allah'ın kullarına ikram ettiği en büyük rahmeti Allah'ın kulunu sevmesidir, onu muhatap almasıdır onu ciddiye alıp muhatap almasıdır. Ona peygamber gönderip ona ruh yetmesidir. Bu Allah'ın kulunu kendine davetidir. O kul önce kendi kendine davet edilir. Yani kim olduğunu bilmesi lazım, kendini anlayıp tanıması lazım. Allah'ın yeryüzündeki halifesi olduğunu bilmesi lazım. Halifeli ancak Asla uyarsan halifelik olur. Asla uyayabile, uyayabilmen için asıl Allah'tır. Ona uyabilmen için onun vasfında olman gerekir. Onun vasfını, isimlerini taşıman gerekir. Onsuz nasıl yapılır? Yoksa İslami böyle bir takım emirlerden ya da böyle işte kıl namazını otur evinde böyle kendi kendine sanki bir şey biliyormuş gibi anlatıp, öteki de işi anlamış gibi gözünü kapatıp başını kuma gömerse, yarın Allah perdeyi açtığında dehşete kapılır. Bir dehşetle karşı karşıya gelir. Yani Allah, kulum bak, ben seni ne için yarattım, ne olasın diye yarattım, nasıl yapman gerektiğini sana nasıl öğretmişim, bak sen ne yapmışsın. ''Ben nasıl anlattım bak sen nasıl anlamışsın?'' demez mi? İşte bu insanın kendi kendine yaptığı en büyük zulümdür. Evet, en büyük nimet vahiydir. Eğer biri kendini vahiy nimetinden mahrum bırakırsa, onun için burada o kadar feryat ettik, evet herkes gelsin, arkadaşlar, ''Rabbimiz neyi buyurmuş?'' ''Rabbimizin muradı nedir? Bunu hep beraber anlayalım.'' diye onun için o kadar feryat ettik. Yoksa böyle uzaktan bakıp işte ben bunu biliyorum demekle işi olmuyor. Allah bunu böyle kabul etmiyor. Her Kur'an'ı dinlediğinde, her Kur'an'ı okuduğunda sen Rabbini dinliyorsun. Rabbine teveccüh ediyorsun. Bunun karşılığında Allah senin imanını arttırırım dedi. Seni kendime yaklaştırırım dedi. Allah'a yaklaşmadan onu nasıl seversin? Böyle bir şey mümkün değildir. Allah'ı dinlemeden neyi dinlemiş, neyi anlamış olursun? Bunun adına ne denirse densin. Yani kim dini nasıl anlatırsa anlatsın, onu eğer Allah'tan anlatmadıysa, Allah ile anlatmadıysa, Allah'ın anlattığını anlatmadıysa, o hem kendine yazık etmiştir, ...hem anlattıklarına, kendisini dinleyenlere, kendisine uyanlara yazlık etmiştir. Onları alıp toprağa gömmüştür, çamura gömmüştür. Bu zulümdür. Bunu ne adına yaparsa yapsın, o fark etmiyor. Bu dinin peygamberi var mı? Var. Kitabı var mı? Var. Allah'ın Resulü bu dini kitabıyla anlattı mı? Anlattı. Sahabe bununla terbiye oldu mu? Oldu. Başka bir şey biliyorlar mıydı? Bilmiyorlardı. En büyük nimeti bununla kazandılar mı? Kazandılar. Gökteki yıldızlar gibi oldular mı? Oldular. Allah'ın beyan ettiği gibi Allah onlardan razı oldu mu? Oldu. Onlar da Allah'tan razı oldu mu? Oldu. Siz belanızı mı arıyorsunuz? Niye gidip bu kadar kitaplar getirip, milletin önüne koyup, hadi okuyun, hadi okuyun dediniz. Allah ve Resulü bilmedi, siz bildiniz, öyle mi? Allah ve Resulü dini anlatamadı, siz anlatıyorsunuz. Biri oradan mezhep böyledir dedi, öteki meşref böyledir dedi, öteki yok tarikat böyledir dedi, ayıp denen bir şey vardır yani. İnsan biraz Rabbinden utanır. Eğer doğru değilse söyleyin. Onun için, eğer biri Allah'a davet ediyorsa, Allah'ın dinine davet ediyorsa, Allah'ın rızasına davet ediyorsa, dostluğuna davet ediyorsa, yakınlığına davet ediyorsa, cennete davet ediyorsa, neyle etmelidir? Allah'ın kitabıyla, Allah ile. Yani Farhan Alim böyle söyledi, falan Hoca böyle söyledi, Hacı böyle söylemiş, Şeyh böyle söyledi. Niye bunlar Allah'ın ortağıydı? Böyle saçmalık olur mu? Bundan büyük, bundan daha güzel nasıl şirk olsun? Şirk işte. Allah ne söylemiş önemsemiyorsun, peygamberi ne söylemiş, ne yapmış önemsemiyorsun, onları koydun önüne, daha nasıl şirk olsun? Allah'ın kitabı dururken, şu kitabı oku demek. Kur'an'a şirk değil midir? Şirk nedir yani o zaman? Eğer bu şirk değilse, şirk denen şey nedir acaba? Yarın Allah'ın huzuruna çıktığımızda, bize hesap sorar. Hasap. Ağızdan çıkan her kelimeye hesap vardır. Gönlümüzden geçirdiğimiz her niyete hesap vardır. Senin niyetin nedir? Sen neyin peşindesin, ne yapmaya çalışıyorsun? Onun için kimse bizim yolumuz böyledir diyemez. Yol yoktur. Bir tane yol vardır. Sirat-ı Müstakim. Resulullah Efendimiz'in sahabesiyle, Kur'an ile gittikleri yoldur. Gerisi, gerisi hepsinin sonunda bir şeytan durur. Tuzak. Şeytanın kurduğu tuzak vardır. Şeytanlar birbirine yardım eder. Ne der? İşte bu mezhepler hak mezheptir. Bu mezhepler hak mezheptir. İşte hepsi ağacın dalları gibidir. Hangisine tutunursan tamamdır. Kim söylemiş? Kim söyledi? Öyle? Her bir kul Allah ile tek tek muhataptır. Allah ondan Hazreti İnsan olmasını istiyor. Allah ondan canlı Kur'an olmasını istiyor. Örnek olarak Resulullah Efendimiz'i önüne koymuş, işte bunun gibi demiş. Peygamberlerini örnek göstermiş, işte bunlar gibi demiş. Hepsi bu kadar. Eğer biri Resulullah Efendimiz gibi yapıyorsa, bir peygamber gibi yapıyorsa, evet, o örnek alınır, onun gibi yapılır. Ama onun da Allah'ın Resulüne ve Allah'ın kitabına uymuş olması gerekir. Diliyle değil. Bütün gönlüyle, bütün zerresiyle uymuş olması gerekir. Allah'ın isimlerinin onun üzerinde tecelli etmesi gerekir. Onun rahim olması gerekir yani. Eğer o rahim değilse, o işi yapamaz. Bu iş onun işi değil. Haddini bilmeli, bir rahime uymalıdır. O kendine zulmediyor çünkü. Nasıl başkasına faydalı olur, başkalarına nasıl rahmet olalım? Kendisinden rahmet yok. Bütün mahlukat, Allah'ın rahmetine muhataptır, rahmetine. Allah bütün varlığa rahmetiyle muamele eder. Allah'ın rahmeti her şeyi kuşatmıştır demek bu demektir. Her varlık Allah'ın rahmetiyle muhataptır ve her varlık Allah'ın rahmetinden nasibini alıyor. Rahmeti alan varlık kendisine rahmet edeni sever. Bu kaçınılmaz. Bu herkes için böyledir. Yani biri birinden bir iyilik görürse mutlaka onu sever. Elinde değil. Çünkü Allah onun gönlünden o rahmet edene ne yapar? Rahmetiyle tecelli ediyor. Oraya aksetmesi gerekir. O rahmet edenin onun karşılığını alması gerekiyor. Eğer bütün iyilikler, bütün rahmetler bize Allah'tansa o zaman her zerremizle Rabbim bizi sevmemiz lazım. Rahmet sevmenin vesilesidir. Sevmenin sonucudur. İman sevmektir. Onun için ayet-i de buyuruyor Kim imanı inkar ederse onun ameli boşa gider. Allah size imanı sevdirdi buyurdu. İmanı sevdirdi. Çirkinliği, fasıklığı da kötü gösterdi. Size ikrah ettirdi. İmanı sevdirmiş. İman Allah'ı sevmektir. Allah'ı seveni sevmektir. İman edenleri sevmektir. İman edenlerin imanını sevmektir. Önce kendi imanını sevmesi gerekiyor. Allah onu sevdirmiş. Öyle buyurdu. Allah onu sana vermiş yani. Sevmeyi sana vermiş. İmanı sevmeyi sana vermiş. Eğer sen onu örtersen bu küfür olur. O zaman fıtrat itibariyle Allah imanı vermiş ve sevdirmiştir. Orman şeyi nasıl sevecek? Vermiş ki sevdiriyor. Ama o imanımızın üstünü eğer küfürle örtersek ne olur? Sevgimizi, Allah'a olan sevgimizi kaybederiz. Orada kalmıyor. İnsanların imanını da inkar ederiz. Kim imanı inkar ederse ameli boşa gitmiştir dedi. Hem de bu ayet Yahudi ve Hristiyan'ın o tahrif olmuş, deforme olmuş imanı için geldi. Yahudi ve Hristiyan'ı müşrikten ayırdı. Bunlar onlar gibi değildir dedik. Arada fark var dedi. Eğer biri bir müminin imanını inkar edip, onu yok sayarsa, onu sevmezse yani, imanından dolayı onu sevmezse, nefret ederse ne olur? Ona rahmet edemez. Ona rahmet edemediği için imanını inkar etmiş zaten. Ameli boşa gider. O kaybetmiş olur Allah onun yaptığı ameli kabul etmiyor. Niye? Onun imanı yok da ondan. Biri mümini sevmiyorsa, müminin imanını sevmiyor. İmanından dolayı onu sevmiyorsa, evet, o ameli boşa gitmiş. Çünkü o imanını kaybetmiştir. İmanının üstünü örtmüştür. Eğer severse ne olur? Severse rahmet eder. Onun için birbirimize eğer merhamet edemiyorsak, Birbirimizin imanını sevmemişiz. İmanımızı kaybettiğim, kaybettiğimiz içinmiş. Hepsi birbirine bağlı, hepsi birbirine bağlantılıydır. Birbirine merhamet edenler birbirlerini severler. Merhamet, rahmet aynı zamanda sevgiyi getirir. Sevmeyi, sevilmeyi getirir. Allah bir ve beraber olun dedi. Allah yolunda bir ve beraber saf bağlayanları sever buyurdu. Allah için hizmet ederken bir ve beraber saf bağlayanları kale gibi saf bağlayanları sever buyurdu. Safi bağlayamıyor, dağılıyorsak birbirimizi sevemediğimiz Birbirimizin imanını sevemediğimiz içindir. Yani imanımız olmadığı içindir. İmanımız bizi hareketlendirmediği içindir. İnsanı birbirine bağlayan, insanı Allah'a bağlayan imandır, sevmektir. Bütün kainat, bütün varlık Allah'ın sevgisiyle varlıkta duruyor. kelimeyi belki böyle kullanmak doğru olmaz. Allah'ın cezbetmesiyle varlıkta duruyor. Eğer dünya yörüngesinden çıksa, yani güneşin etrafından dönmekten vazgeçse, çıksa mutlaka bir yere çarpar darmadağın olur. Ama güneşin cazibesine kapılmış. Allah onu oraya cezbetmiş. Ne var orada? Niye onun etrafında dönüyor? Ay da dünyanın etrafında dönüyor. Güneşin etrafında döndüğü evet. bir şey vardır. Bütün galaksinin etrafında evet. döndüğü bir şey vardır. Evet. Atomun içindeki çekirdekte evet. o cezbetme hali olmasa, onun etrafındaki atomlar onun etrafında dönmez. Her şey birbirini etrafında dönüyor. Onun için Kabe'ye giderken Kabe'nin etrafında dönüyoruz. Allah insana neyin etrafında dönmesi gerektiğini gösterir. Allah'ın, Beytullah'ın etrafında, Allah'ın evrenin etrafında. Bu temsil. Yani Allah'ın rızasının etrafında, Allah'ın etrafında. Allah'ın etrafında kul nasıl döner? Nasıl dönebilir? Allah'ın esmasının etrafında, esma-ül hüsnanın etrafında, Allah'ın rahmetinin etrafında, Allah'ın sevgisinin etrafında, rahmanın etrafında, rahimin etrafında, kerimin etrafında, tevabın etrafında dönmen gerekiyor. Dönüp onu istemen gerekiyor. İstemek için ne yapman gerekiyor? Onu arabilmek için o isimde muamele etmen gerekiyor. O isimde, evet, Allah'ın bir kuruna yapman gerekeni yapman gerekiyor ki o ismi alasın. Allah'ı istemek böyledir. Kaabenin etrafında dönüş budur, böyledir. Temsili ve hayat bundan ibarettir. Allah seni kendine cezbetmemişse, sen Allah'a gidemezsin. Allah'a yakın olamazsın. Allah'ın cezbetmesi demek, Esma-ül Hüsna'ya cezbolmak demektir. Allah'ın isimlerine cezbolmak demektir. Allah'ın o isimlerini istemek demektir. Öyle olmayı istemek demektir. Ancak o zaman Hazreti insan olur, Allah'a halife olursun. Yoksa sözün, işin lafta kalmış olur. Mesela bizi 20 yıldır tanıyan kardeşlerimiz vardır. Bizimle beraber, birebir yürümeye çalışan kardeşlerimiz vardır. Allah'ın şu ismi senin üzerinde durmuyor diyen biri çıksın. Her bir ismi için. Allah'ın şu ismi senin üzerinde durmadı diyesin. Tabii. Örnek. Örnek olmak böyledir. Yoksa nasıl örnek olacak? Anlatarak mı? Yok. Resulullah Efendimiz bir tek anlatarak değil, ördeklik anlatmak değildir. Bilgiyi nakletmek değildir. Onu ortaya koymaktır. Üzerinde göstermektir. Allah'ın Rahim ismini üzerimizde görmeyen var mıdır? Afu ismini görmeyen var mıdır? Kerim ismini görmeyen var mıdır? Allah'ın bütün isimleri böyle. Eğer biri bir ismi üzerimizde görmediyse söylesin. Yoksa Rabbini nasıl tanıyacaksın? Nefsini pis hanım deniyor. Yok olur mu öyle? Ha, o senin için örnekse onun gibi olmaya çalışman lazım. Önce senin o ismi sevmen gerekiyor. O ismi sevebilmen için o ismi görmen lazım. Kimin üzerinde göreceksin? Peygamberin üzerinde, o yoksa varisin üzerinde o ismi görmen gerekir. Allah seburdur, Resulullah Efendimiz sabırlıdır. Sen sabrı bilmen ayrı şey, o ismin üzerinde tecelli ettiği bir kulu görmek ayrı şeydir. Ancak Allah'ın isimleri gönülden gönüle akar. Onun gönlünden tecelli ediyor. Sen o ismi onun üzerinde sevince, o senin duan olur. Ben de bunu istiyorum, duası olur. Ne yaparsın? Başlarsın sabırlı olmaya. Aslında o ismin nuru senin gönlüne aktığı içindir o. Böyle kendi kendine oran bir şey değildir. Bir süre sonra bakıyorsun ki, evet sabırlı olmuştum. Nereden aldın? Sen bile anlamadın. Ama yapan yaptı. Bilen biliyor onu. O zaman müşiri kemil olmadan insan nasıl hazreti insanı olur? Bu kendini kandırmak değildir de nedir? Sanki yani gitti orada bilgi öğrendik. Bilgi değildir. Bilgi değil. Bu bilgi değildir. Bu bilgi, değildir. Bu bilgi olur mu? Allah'ın isminin bilgisi yetiyor mu sana? Bu, bilgiye hakarettir. Allah böyle öğretmiyor. Allah öğretirken ne yapıyor? Bir de onu veriyor. Kiminle yapıyor? Resulüyle yapıyor. E bu kıyamete kadar böyledir. İsteyen kabul eder, alır. İsteyen kabul etmez, mahrum kalır. Neden mahrum kalır? Allah'tan. Allah'ın isimlerinden mahrum kalmak azaptı dedi. tercih kendisi yapmış. Aynı şekilde bütün peygamberlerin, nebilerin, resullerin cezbetmesi vardır. Bu istisnasızdır. Cezbeder. Kim cezbediyor onda? Mesela o Mürşid-i Kamil olmadan önce, Niye cezbetmiyordu? Kimse onu tanımıyordu, bilmiyordu? Bilemez. Cezbetmek demek, çekmek demek. Çeken nedir? Çeken Allah'ın isimleridir. Allah'ın, ondaki tecellisinin açığa çıkmasıdır. Çünkü o cezboluna, o kendisine bir biri oluyor ya, o da odur, o. Bütün o güzellikler onda mevcut. Kendini hatırlıyor aslında. Kendisi kontrolsüz olarak ona cazbe oluyor. Hakikati kendini ona çekiyor. Evet. Sonra birileri oradan çıkar. İşte bu sevgi yalandır. Bu sevgi yanlıştır. Böyle sevmek doğru değildir der. Trine baktığın gibi bakarsan öyle olur tabii. Ne anlarsın sen bundan? Allah'ın isimlerini öğrenmeye çalışırken Dikkat etmemiz gereken bir husus var. Geçi daha başlamadık anlamaya. Ramazadan sonra başlayacağız inşallah. Şu anda kısaca Fatiha'dakilerini anlamaya çalışıyoruz. Allah'ın isimlerini öğrenmeye çalışırken Mutlak teşbih yanlıştır. Mutlak tenzih yanlıştır. Evet. Ne demek? Allah'ı hayal ederek anlarız veya hiçbir şekilde anlayamayız demek tenzihtir. Hiçbir şekilde anlayamayız. Bu tenzihti mutlak tenzih olunca bu böyle olur. Bu yanlış. Mutlak teşbih de yanlıştır. Allah Hazreti Musa'ya bir ağaçtan hitap etti. Ağaca Allah demek küfürdür teşbih oldu. Allah oradan hitap etti. Bu doğruydu. Hitap Allah'a ait ama ağaç mahluk. Ona Allah diyemiyorsun. Hitap Allah'a ait ama. Allah'ın isimlerini esma Hüsna'yı kendi üzerimizden tanıyacağız. Biri işte Allah zatıyla sıfatıyla tecelli etti. Biri diyelim ki böyle bir müşahedeyi yaptı. Halac gibi kalkıp enel hak dedi. Yanlış. Yanlış. Böyle olmaz. Bunu söyleyemezsin. Niye söyleyemezsin? Senin peygamberin böyle söylediği mi? Yok. Peki sen ondan daha mı ileri geçtiği gibi kelimeyi kullanıyorsun? Yanlış. Öyle sarhoşak kelime kullanılmaz. Bu edebe aykırı. Bu terbiyesizlik. Evet. Kendi üzerinden Allah'ın isimlerini bilecek, tanıyacak. Sonsuz bir deryadan bir damla olarak anladığını anlayacak. Sonsuz bir deryadan bir damla olarak onu anlayacak. Yoksa ben Allah'ın ismini bildim. Sen kim? Allah'ın ismini bilmek ki. Evet, sendeki o bir damladan bir damla rahmetten Allah'ın sonsuz rahmetini anlamaya çalıştın. Anlamadın. Nasıl anlarsın sen? Sen anlarsan Allah'ı hata ettin. Böyle bir şey olur mu? Böyle bir şey olmaz. Ne kadar anladın? Sana tecellisi kadar. Allah'ın o rahmeti senden ne kadar tecelli etmiş, onu o kadar anladın. Onun için anlaşılmaz değil, ele mutlak tenzih yanlış. O zaman hiçbir şey anlayamazsın. Yoksa böyle Allah'ı zahire indirip, işte biz anladık, teşbih ettik. Bu küfürdür. Küfür. Bu mutlak küfürdür. Allah böyle bir saygısızlığı, böyle bir terbiyesizliği kabul etmez yalnız. Evet, Rabbimize karşı edepli oluyoruz. Anladığımız kadarıyla, evet ben Rabbimi bu kadar aklımla, bu kadar ilmimle, Allah'ın bana bu kadar ikramıyla, tecellisiyle bu kadar tanıdım. Ama kendine göre tanımışsın, kendini sana tanıttığı kadarıyla tanımışsın, yoksa sen ben onu tanıdım dediğinde benim aklım, iradem, hayalim Allah'ı hata etti demiş oldun, Allah senden daha küçük manasına gelir bu, bundan daha saygısızca bir kelime var mıydı, niye bunu böyle söylüyorum, böyle yapanlar var da ondan. Eğer Allah'ı anlatacaksak, Allah kendini nasıl tanıtmışsa öyle anlatacağız, bir yerde yanlış bir anlaşılma varsa onu düzeltmemiz gerekiyor. Eğer biri Allah'ı anlatıyorsa, bundan daha büyük bir tehlike yoktur bir kere. uygun olmayan bir kelime kullanırsa bir yanlış bir şey söylerse Allah'ı anlatıyor. Allah buyururdu ayet-i kerimede hadi bilginiz olan konuda konuştunuz. Siz bilginiz olmayan konuda bile konuştunuz. Siz Allah hakkında bile konuştunuz. Bir bilgiye sahip olmadan Allah hakkında bile konuştunuz dedi. Evet. Buna nasıl cesaret ettiniz? Nasıl cüret ettiniz buna? Onun için Allah hakkında konuşmak, Allah'ın isimleri hakkında konuşmak öyle bilgi olmadan eğer konuşuyorsak bu bir felaket olur. Kendimizi ateşe atıyoruz demektir bu. Ele okudum, kitapta böyle yazmıştık. Takım yaprağında böyle yazmıştık. baranzat böyle söylemişti. Yok öyle şey. Eğer biri bir mürşid-i tabi olmuşsa onu dinlemeli, ondan öğrenmelidir. Bunun dışında bir şey söylüyorsa, söyleyecekse ne yapmıştır? Onu kabul etmemiştir. Mürşidini kabul etmemiş, inkar etmiştir, reddetmiş demektir. Bu bir kelime olsa bile. Allah bizi huzura aldığında beni hesaba çeker. Beni nasıl tanıttın diye beni hesaba çeker. Benim işim Allah'ı tanıtmak. Zaten başka bir şey bilmiyorum ki. Benim bütün yaptığım budur zaten. Onu tanıtmaya çalışıyorum. Belki Rabbimizi tanımadığımız için böyle darmadağın olmuşuz. Kendi gönlümüzde dağılmışız, darmadağal olmuşuz. Onun için kim ne istediğini bilmiyor. Ne istemesi gerektiğini bilmiyor. Neyi istememiz gerektiğini bilseydik mutlaka istediğimizi alırdık. Ama ne istediğimizi bilmiyoruz. İşin ilginç tarafı, bizimle beraber olan kardeşlerimiz de bir kısmı hariç, gerisi ne istediğini bilmiyor. Mutlaka kendimizi hesaba çekiyoruz. Nerede? Yanlış yaptık. Yanlış anlaşılması için evet, bazı kardeşlerimiz de birbirine yardım ederler. Sanki özel olarak karşıdaki yanlış almasın diye çaba gayret sarf eder. Eğer burada biz konuşuyorsak, arkadaşların bizi dinlemesi gerekir, birbirlerini değil. Elbette ki birbirinden istifade etmeleri lazım ama önce bizi dinlemeleri lazım. Sözlümün böyle bir parçasını yarısını alıp biz anladık demeye gerek var mıdır? İşte biz gidiyoruz. Bize perde açılmazsa artık gelmiyoruz. Ne demek? Mesela Allah'a abdolmak değil midir? Bizimle beraber oldunuz. Rabbinizi zikrettiniz. Rabbinizi sevdiniz. Secde ettiniz. Dua ettiniz. Siz kazandınız zaten. Ama biraz daha çaba gayret sarf edip, biraz daha gönlünüzü bizimle beraber tutarsanız dedik, bir müjde olsun diye, bir ikram olsun diye, gönlünüz mütmain, kalbiniz mütmain olsun diye, Allah şöyle bir perde aralasa, gönlünüz mütmain olsun. Olsun ki doğru yaptığınızı bilesiniz diye. Güzel yaptığınızı bilesiniz diye. Doğru yolda olduğunuzu bilesiniz diye dedik. Bu, bunun şartı değildir ki. Açar veya açmaz. O Allah'ın bileceği iş. Sana düşen nedir? Sana düşen kul olmayı, Allah'a abdolmayı kabul etmektir. Benim işim Allah'a abdolmayı öğretmektir. Mürcid-i Kamil Allah'a abdolandır. Bu ilmeği beraber sen Allah'a abdolmak mı istiyorsun? Nasıl ki herhangi bir işi gidip ustasından öğreniyorsan, Allah'a abdolma işini de Allah'a olan birinden öğrenmen lazım. Aynı şekilde mesela Allah ayet-i kerime de buyurdu. İçlerinden ayetlerimize evet, iman edip sabredenleri Resul olarak seçtik. Ayet Allah buyurdu. Beni İsrail'in içinde ayetlerimize iman edip sabredenleri, sabırlı olanları resul olarak seçtik dedi. Onun için yüzlerce resul gelmiş beni İsrail'e. Bir gecede 50 kişi, 100 kişi, 40 kişi öldürmüşler. Bu resullerden hem de Allah seçiyor. Şart olarak Allah neyi koydu? İman edip ayetlerimize iman edip sabredenleri dedi. Sabretmezse çünkü işi yapamaz, beceremez işi. Bu Allah'ın bir ikramıdır. Bu bir koltuk değildir. Bu padişah koltuğu değildir. Bu bir mevki makam koltuğu değildir. Bu kulluktur, kulluk. Allah'a abdiyettir. Allah sen bu işi beceriyorsun dedi. Hadi bunu öğret dedi o zaman. Sana böyle bir şeref verdi. Orada ben diyemezsin. Ben kazandım diyemezsin. Onunla herhangi bir kula üstünlük taslayamazsın. Ben ondan, ötekinden daha üstünüm diyemezsin. Böyle bir şey yok. Allah seni hesaba çekerken, önce o kulluğundan hesaba çektiği gibi bir de o işler seni hesaba çeker. Senin hesabın ikiye katlanmış. Bununla beraber kazanma imkanın da ikiye katlanmış. Haddimizi biliyoruz. Bilmemiz gerekiyor. Önce Rabbimize boyun büküp ben senin kulunum. Benim derdim sensin. Senin rızandır. Bunu söylemeyen zaten daha kulluğu becerememiş. Öyle mevki makam falan yok. En yüksek makam kulluk makamı. Bu Makama layık olan Resulullah Efendimizdir. Biz de ona uyduğumuz kadarıyla, onun gibi yaptığımız kadarıyla yakın oluruz. Eğer birileri bizi dinliyorsa, bizimle beraberse, bizimle beraber Allah'a kul olmaya, abd olmaya çalışıyorsa, Allah onları bize emanet etmişse, mutlaka yanlış yaptığımızda bunun hesabını bize sorar. Buradan her şeyi söylüyorum. Ne gerekirse söylüyorum. Ama iniyorum aşağıyı. pat peşimden geliyor. İşte bu böyle oldu, ben nasıldım? Benim durumum nedir? Peki ben gece gündüz neyi anlatıyorum? Yani ile de sana sen yanlış yapıyorsun mu diyeyim? Böyle bir şey olur mu? Niye olmuyor? Utanıyorum. Hayal ediyorum. Ona direkt söyleyemiyorum. Ama buradan bu hal varsa yanlıştır, bu varsa doğrudur diyorum. Birebir benimle muhatap olunca utanıyor. Hayal ediyorum. Rabbim bunu biliyor. Yani utandığım için niye bana yanlış yaptırmaya çalışıyorsunuz o zaman? Benim burada eksik bıraktığım bir şey mi var? İstediğim i̇şte nedir? Allah'ın rızasıdır. Senin Hazreti insan olmandır. Senin üzerinde Allah'ın isimlerini tecelli edip, senin Allah'a halife olmandır. Ya da ben her şeyi yaptım, Allah bana vermedi. Allah bana haksızlık yapıyor. Allah'a bunu söylemeye cesaret edemiyor, kendi kendine onu örtüp benim için söylüyor bu sefer. Biz böyle yaptık, işte bak bir şey olmadı. Ne olsun istiyorsun? Öyle ya, ne olsun istiyorsun? Allah'a kulluğun karşılığında, Allah demen karşılığında sana neyi vermemi istiyorsun? Söyle vereyim, söyle vereceğim. Gerçek söylüyorum, söyleyelim vereceğim. Şimdi vereceğim. Hadi bana söyledi, bir şey olmaz. Hadi onu idare ettim. Geçir bir sefer, Allah bana zulmetmiş diye suizanda bulunuyor. Subhanallah. Bunu kabul etmemi kimse benden bekleyemez. Ben çalıştım, çabaladım, gayret sarf ettim, Allah bana vermedi diyemez. Eğer ben önümdekini Allah'ın gazabından koruyamıyorsam, ben bu işi yapamam demektir. Beceremiyorum demektir. Ama ısrarla kendini ateşe atanlar var. Israrla. Eğer biri Allah'a davet ediyorsa cayır cayır yanan bir evden bir yangın yerinden birini çıkarmaya çalışıyor demektir. Davet budur zaten. Cehenneme gideni tutuyorsun, cennete çekmeye çalışıyorsun. Önce bilmeyebilir. Yani ki biri içeride uyumuş, yangın çıkmış haberi yok. Gidip onu uyandırınca sana kızabilir. Niye beni uyandırıyorsun diyebilir. Çünkü dışarıdaki yangından haberi yok. Ama bunu gören biri, o biliyor bunu. Biliyor ki o anda uykudadır. Yeni kalkmış, uyku midir bir şey olmaz der. Ne söylerse söylesin onu hoş görür, onu tutup çekmeye çalışır. Yapılacak bir şey kalmamış, Müşid-i Kamil budur zaten. Demedik ona hakaret edin, küfür edin bir de. Eğer biz gerekeni yapmadıksa, o ikramı almadıysa, hala üzerindeki o Allah'ın ikramını, nimeti, değişikliği, Allah'a yakınlığı bilmiyor ve tatmıyorsa, daha nasıl tadacak, üstüne üstlük bir de sanki hak ettiğini vermemişiz, ona zulmetmişiz gibi düşünüyorsa, duruyorsa, bu konuda böyle ileri geri konuşuyorsa, yetmiyor Allah hakkında suizanda bulunuyorsa, Ya bir de ben şikayetçi olursam ne olur? Öyle yap. Ben de desem ki ya Rabbi senin bu kulların bak böyle yapıyor desem. Allah bizi nankörlerden eylemesin. Allah bizi kendi kendine hainlik yapanlardan eylemesin. Allah bizi Allah'a, Resulüne hainlik yapanlardan eylemesin. Allah bizi kendisine zulmedenlerden eylemesin. Zalimlerden eylemesin. Allah bizi ahdine vefa gösterenlerden eylesin. Allah'a verdiği sözde sadık olanlardan eylesin. Allah bizi kendisine yakın olanlardan, sevdiklerinden eylesin. Allah bizi kendisine yeryüzünde halife olanlardan eylesin. Esmasının isimlerinin üzerine tecelli ettiği Hazreti insan olanlardan eylesin. Allah hepinizden razı olsun.